Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bir arkadaş yazmış soruyor. E, diyor ki, e, hocam diyor, e, oruç tutmada hikmet nedir? Niye Allah Subhanahu teala orucu İslam'ın şartlarından yapmış? Acaba bunu hikmet nedir bunda? Evet, önce bilmemiz lazım ki, inna Allah Subhanahu teala'nın, en güzel isimlerinden, isimleri hepsi güzeldir, sıfatları hepsi yücedir. Güzel isimlerinden birisi nedir? Hakim'dir. Hakim de neden alınmış? Müstakdir neden? Hükümden. Hikmetten alınmış. Onun için Allahu Teala her şeyi hikmet, hikmeti gereği çamal, itkan yani hem mükemmellik hem en güzel şekilde yaratmış. Her şeyi de Allahu Teala her şeyi yaratırcan en azim şekilde onu yaratmıştır. Ondan dolayı Allah subhanehu ve teala her ne bizden istemişse, İslam dininde alimler diyorlar ki, her ne istemişse, her ne yaratmışsa, her ne hüküm vermişse illa muhakkak onda bir hikmet var. O hikmeti bir kısmını biz akılımızdan buluruz. Bir kısmını Allah Teala kendisi haber verir, bir kısmını haber vermez, böyle cizli kalır. O kendisi bilir onu. Ama alimler diyorlar ki bir müminin üzerine vacip olan hikmet diyendeler deller ona ne hikmet? Hikmet Allah emretmiş. Çünkü bu Müslüman mutlak teslim olacak Allahu Teala. Şiarımız, sembolümüz ne olacak? Emenna ve saddakna, semi'na ve ata'na. Bu bizim neyimizdir? Sembolümüzdür. Hiçmet budur. Allah hicmet. Ondan sonra araştırırız. Eğer Allah emretmişse buluruz. Emretmemişse teslim oluruz. Ama orucun hiçmetine gelirken Allah Subhanahu ve teala bunu bilindirmiş. Çünkü oruc dedik e, dinin e, şartlarından olduğu için İslam'ın Allahu Teala bilindirmiş. Mesela ayet-i kerimede Bakara 183'te Allah Subhanahu ve teala şöyle buyuruyor. Ya eyyuhallezine amen Ey iman ederler. Kutibe aleykumus Namaz e, oruç sizin üzerinize ferz olun. Kema kutibe alal ladina min Sizden öncekiler üzerine de ferz olunduğu gibi sizin de üzerinize ferz olundu. Bizden öncekiler kimdir? Hazret Adam'dan Muhammed'e sallallahu aleyhi ve selleme kadar. Eyidir. Ondan sonra ne diyor Rabbil Alemin? Laallekum tetequ. Yani oruç olsanız ne olur? Takva ehli olursunuz. Yani oruç neye vesiledir? Takvayı tahkik, tahakkuk etmeye vesiledir. Bu en büyük hikmettir bu ayette. Takva olsan olur, Allah'ın has adamları olursunuz. Allah subhanehu ve Teala mu, muttakiler sadece cennete girerler. Evet, ondan dolayı orucun en büyük hikmeti budur. Ama onun yanında alimler birkaç bir sürü hikmet de çıkartmışlar. Birkaçını söylesek. Mesela oruçtan hikmet nedir? Oruç bir vesiledir şükre. Şükretmeye. Allah'ın nimetlerine şükretmeye. Çünkü neden? Oruç zamanında insan yemek, içmek cima, cinsi ilişkiden uzağa oluyor. E bunlar da insana bir nimettir. Nimeti kaybetmeyince insan kı kıymetini bilmiyor. Kaybettiğinde kıymetini bilirsin. Aç kaldığında o nimet ne kadar imiş yemek Allah vermiş. Susuz kaldığında suyun kıymetini bilirsin. Ee, şehvet meselesinde şehvet nimetini ne zaman elinden alınsa o zaman bilirsin. Sonra ikinci diyorlar ki oruç bir vesiledir neye? Haramları terç etmeye. Çünkü kendi nefsine insan tutuyor. Halalda da tutuyor. Neden tutuyor? Mesela yemek yemiyorsun, tutuyorsun kendini Ramazan ayında. O zaman sen entraman yapıyorsun. Neye? Aç kalmaya, susuzluğa, şehvete. O zaman ne olursun? Eğer bunları hakkıyla halalda bulmasan harama el uzatmazsın. Evet. Sonra oruç. Oruç olmak özellikle insanın ne yapar? Şehvetini kırar. Şehvet çok kötü bir şeydir. Erçekte kadında özellikle erçekte Şehvet insanı bile katil bile yapabilir. Şehvet çok pis şeydir. Şeytanın da giriş nuktasıdır insanoğlu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ya şebab ey gençler diyor. Men istatâ'a minkumul bâete fel yetezavvac. Kim elinde imkanı var ise maddi manevi evlensin. Kimin yok ise fe innehu agazzu lil basar. Çünkü evlensin diyor. O evlenmek nedir? gözünü gözü gözünü e, cöz, e, haram bakmakta yardımcı olur sana. ferc <gülüyor> fercinde muhafaza etmekte yardımcı olur. halalin var senin ey ve men lem eğer yapamıyorsan paran yoksa imkanın yoksa oruç tut. Fe lehu nedir yani veqayet yani onu kurur kurur onu neden kurur bu şehvet meselesi insan şehvetini kırar. Sonra e, oruç nedir? Dördüncü alimler diyorlar. E, oruç, rahmet. İnsan oruç olduğunda, ac olduğunda kalbi daimşar. Rahmet kapsar. O zaman fakirlerin durumunu anlarsın. Ne yaparsın? Fakirler olduğu durumlarda gidip alel acele fakirlere yardım edersin. Başka zaman geçseler senden acık deseler o acılığı sen çekmişsin, dayanmışsın. O aclıkta da o zaman kıymetini biliyorsun, o zaman yardım edersin. Bir de oruç alimler diyorlar, beşinci oruç şeytanı yok edizdirir. Çünkü şeytan insana vasvase eder, bedeninde dolaşır. Sıyam ona ne yapar? Oruçluk onu zorlatır. Çünkü şeytan kanımızda dolaşıyor. Oruç olurken kanın zayıf olur, şeytan da o zayıf kanda dolaşmak istemez. Kim bunu haber verir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. dur. el şeytanu yecri min ibni Adem mecreddem. Onun için e, alimler diyorlar ki kan nereden gelir? Yemek içmekten. Yemek içmek içersen damarların daralır. Şeytan da oradan hoşlanmaz. Evet. Onun için oruç, oruç olan insandan şeytan uzak olur. Bir de Allah sallallahu demiş ki oruç Ramazan ayında şeytanları Fasih şeytanları bağlanlar. Sonra altıncı oruç insanı antrenman yaptır neye? Allah korkusuna. Allah Allah Teala gözetmesine. Yani Allah Teala bizi gözetiyor. Çünkü oruç açmıyoruz orucumuzu. Kimse bilmiyor biz orucu oluruz. Allah Teala gözetiyor. Bu ne olur? Bir antrenman olur insan. Allah Teala bizi gözettiği için ben orucum. Söymem, gıybet yapmam, zine yapmam, gözüm bakmaz sağa sola, müzik dinlemem. Bir de yedinci oruc insanda zühd yapar dünyada. Yani dünyayı küçüm sayırsın. Bu dünya nedir ya? Ama her şey Allah'ın yanındadır. Ebedi cennettedir. Onu ha hatırlatır. Bir de alimler sekizinci diyorlar ki oruc, mümini daha fazla ibadete sevk eder. Çünkü taat taati getirir. Masiye masiyeti getirir. Evet. Orucun çok hikmetleri var. Bu bir kısmıdır. İnşallah bunu başka derslerimizde var. Konuşmuşuz oradan dönebilirsiniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.